Salikin kendi nefsinde tatbik edeceği usuller ve edepler. Salik şeyhinin meclisinden ayrıldığı vakit lüzumlu olan edep pek çoktur. Bunlara riayet ederse terakki eder. Edemez ise terakkiyesi olmaz. Bilhusus insi ve cinni şeytanlar tövbeden sonra müride musallat olurlar. Aşağıda beyan olunacak edeplere riayet etmeyen müride mürşidinin kamil olması kafi gelmez edeb-i ayet eden kabiliyetli bir mürid şeyhinin kemaliyetlerinden çokça istifade eder. 1. İnna Allaha kana aleykum rakiba. Şüphesiz ki Allah Teala sizi murakabe edicidir. Gizli ve aşikare kalbinizi ve bedeninizi murakabe eder. Gerek zahiri bedenden, gerek batini kalpten hal ve hareketinize, itikat ve niyetinize nigahbandır. Eğer muride bu murakabe ağır gelirse, Allahu naziri, Allahu haziri, Allahu Allah beni murakabe edip halime bakar. Allah yanımda hazırdır. Allah benimle beraberdir diye diliyle söyler. Kalbine yardımcı olur. Madem ki Allah benimle beraberdir, emrini yerine getirmeye mecburum. Madem ki Allah yanımda hazırdır, ona isyan edemem. Madem ki Allah benimledir, hiçbir şeyden korkmam ve endişe etmem, diye düşünmekle mürid, kalben azalarına bekçi olur. Bütün erbabı tasavvuf, müridlerine böyle tavsiye etmişler. 2. Günah işlemeye cesaretli olanların yanında bulunmamaktır. Şayet alışverişte mecbur oluyorsa, alışveriş yaptığı kimseden başkasıyla samimi olarak arkadaş olmaması gerekir. Niteke Musa aleyhisselam da, La tjalesu ehlel heva fehithithu fi kulubikum ma lam yakun Hevayi nefsine uyanın yanında oturmayın. Onlar kalplerinize yersiz fena fikirleri getirirler buyurmuştur. Çok zaman Allah'ın emrinden kalbi gafil olan insanlar bir takım yaldızlı kelimelerle saliklerin kalbini değiştirirler. Yekinini bozarlar. Kalbin değişmesinden dolayı Asabi damarlar fena huylara tahrik olunurlar. Bu takdirde salik istemediği halde huzurdan ayrılır. Murakabesi zayıflar. Fasık arkadaşlarının yüzünden isyana girer. Cenabı Halık Taala Kur'an-ı Kerim'de bu hikmete binaen şöyle buyurmuştur: "Zikrimizden kalbini gafil ettiğimiz kimselere itaat etme." Aksi takdirde öyle kimseler seni yolumuzdan çevirecektir. Sen de bu yüzden dolayı gafillerden olursun. Pek çok büyükler fısktan daha ziyade fasıkı terk etmeyi tavsiye etmişlerdir. Nitekim bir şair, iyi kişiler nefsini itap etmek gibi hiçbir iyilik yapmamıştır. Halbuki salih arkadaşın sohbeti fena huylarını terk ettirir demiştir. مَا عَاتَبَ الْمَرْءُ الْكَرِيمُكَ نَفْسِهِ وَالْمَرْءُ يُسْلِحُهُ الْقَرِينُ الصَّالِحُ Şeref ve haysiyetli kişi nefsi gibi bir şeyi itap etmemiştir. Ama en büyük çare salih arkadaş kişiyi ıslah eder. 3. Bekar salikin evlenmeyi teyhir etmesi ve oruçla nefsini kırmasıdır. Evli ise zikir zamanında kendine mahsus bir yer ayırmasıdır. Zira iki sevgi bir arada toplanmaz. Hem iyalini, hem de üstadını sevmek, ikisinin isteklerini yerine getirmek, salik için en zor ameldir. Onun için salik, evli olduğu takdirde, kendine has bir yeri tayin eder. Zikir ve fikir zamanında tek başına çalışır. Hatta rabıta ve zikir zamanında iyal, Cezbeyi müşahede ettiğinde çoğu zaman gülerler. Büyük bir zarara uğrarlar. Ya salik onların yüzünden zikri terk eder ya da kederlenir. Ya da onlar inkar yüzünden dini ve dünyevi zarara uğrarlar. Eğer evin içinde zikir zamanında bir yer ayırması mümkün değilse, uykuda uykudayken zikirle uğraşması lazımdır. 4- kalbin huzur melekesini celbetmek için fazla maldan sakınmaktır. Çünkü başlangıçta fazla libas, yemek, içmek, bina yapmak ve bunlarla ilgili arzular, salik'in kalbini huzurdan ayırtırlar. Hatta mürid, kendi zevcesiyle yahut çocuğu ile fazla meşgul olduğu zaman yine kalbi huzursuz olur. Evli ve iyal sahibi olan bir salik'in, ortalama bir hal üzere devam etmesi lazımdır. İmam-ı Gazali Cenab-ı Hak fazla yemek, içmek, giymek, lezzetlere dalmak gibi şeyleri kalbin sertliğine sebep kılmıştır. Fazla meşgale o kadar kalbi uyuşturur ki, vaizlerin vaazı, nasihatçilerin nasihati tesir etmez olur. Bu yüzden bedende gevşeklik meydana gelir. Sık sık öfkelenmek, Ufak tefek hareketlerden üzülmek salikin kalbine gelir. Bu sebepten kalp sertleşmiş olur, ilerleyemez buyurmuştur. Şeyh Ebu'l-Abbas el mersi şöyle buyurur: Salik iki vazifeye devam eder. Birinci vazifesi dünya ve ahiret lezzetini terk etmekle Cenabı Hakk'ın rızasına yönelmesidir. İkinci vazifesi kendi ibadetinin sarfı nazar etmesi hal, keşif, kerametten sakınması, mücerred istikamete, takvaya yönelmesidir. Huzur melekesi kalbine gelinceye kadar bu iki vazifeye devam eder. Huzur melekesi kalbe geldikten sonra hiçbir şey onu mahbubundan ayırmaz olur. 5. Dünya ve ahiret menfaati bir araya geldiğinde salik ikisinden birisini yapmaya mecbur olursa, Ahiret menfaatini tercih etmesidir. Çünkü dünyevi bir menfaat için ahiret terk edilmez. Hubb dünya ra'su kulli hatiyyetin. Dünya sevgisi her hatanın başıdır. Ahiret menfaatine zarar veren her şey dünyadır. Dünyada ahiret için faydalı her şeyde ahirettir. Zununü musri, kutsesi ruhu. Şehvetinden ayrılmayan mürid, muhakkak yalancıdır. Ahiretine zarar verecek iyaşe gibi şeyleri tercih etmesi, onun riyakar olduğuna alamettir buyurmuştur. Mesela memuriyetinden dolayı namazı terk etmek, ev yapmak için faiz almak, şer'i hilelerden dolayı zekat vermemek, ticarette fazla para alabilmek, alışveriş için fasıkı sevmek, Nasihat ve din tebliğini yapanları sevmemek, dünyayı ahiretten tercih etmesine alamettir. بَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى Siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret hayatı daimi ve bakidir. 6. Daim olarak abdestli gezmeyi adet etmektir mümkün mertebede cünüp olarak yatmamak ve abdestli bulunmak edeptir. El-vudû-u silâhul-mu'mini Ruhani, zarar verici habis ruhlara karşı müminin silahı, taharet ve abdesttir. 7. Başkalarının elindeki mala, izzet ve şereflerine göz dikmemektir. Salik, kendi nefsi hakkında nimet kapısını kapatmalıdır. Çoğu zaman, Kazancı haram olan kimse, tarikata intisaptan sonra fakir olur. Böyle bir hal olursa, müridin bu hali nefsine ganimet bilmesi lazımdır. Zira, haram malın elinden çıkması, ahirette azaptan kurtulmasına vesiledir. Ahireti tercih etmek gerek. Aksi takdirde, böyle bir halden dolayı tarikatını terk eden büyük zarara uğrar. 8- Helalden az yemek, az konuşmak, helal kazancı talep etmek, az uyumaktır. Bilhusus seher vaktinde uykuyu kesinlikle terk etmektir. Salik, kendi vücudu, bünyesine göre bunlar gibi beşeri ihtiyaçlarda ortalama bir hal üzere devam eder. Bu edebe riayet eden çabuk, çevik, ağırbaşlı, hafif bedenli olur. Her işte istikamet gerek. Her zaman ifrat ve tefritten kaçınmak gerek. Bazı Geylani Şeyh Abdülkadir kutsesi ruhu ben çok nafile yapmakla Allah'a kavuşmadım. Ancak selim kalpten dolayı sükut, tevazu, cömertlik ve israrla Allah'a vasıl oldum. Zira çok konuşmak, cimrilik kalbi Allah'tan çevirir. Bunlardan çok sakındım. 9 Sıdkî Ekber'in tarikatinde en çok mühim tutulmuş muhasebedir. Mürid daima kendini iki muhasebede bulundurmaya me'murdur. Müntesibin muhasebesi ne kadar kuvvetli olursa o kadar terakki eder. A. Her geçen saati düşünmektir. Hayırla geçti ise salik hamd eder. Şerle geçti ise istiğfar eder. B. Bulunduğu hale kanaat etmeyip daima terakki etmeye çalışmaktır. Yerinde durmaması için, cismani hareketle amel eder. Takrib ve huzur makamının nihayetine ulaşmak için, alışverişte, konuşmakta, bütün hal ve hareketlerinde, titiz, dikkatli ve doğru olur. Helal kazancı elde etmeye çalışır. İşrak, duha, evvabin, teheccüd namazlarına ehemmiyet verir. Şayet kaza namazları varsa, vaktini kaza namazlarını döndürmeye harcar. İmsakla güneş arasını, ikindiden sonrasını, akşam ve yatsı arasını, zikir, rabıta ve salavat gibi ibadetlerle geçirir. Tasavvufun pek çok tarifleri vardır. Bu fakirin tercih ettiği tarif şudur. Tasavvuf, vakti en mühim olan işle geçirmek, daha doğrusu büyük bir maharetle vakti bilmek ve o vakti de en mühim olan ile ihya etmektir. Binaenaleyh, sufi, hangi vakitte ne yapılır bilmekle vaktini en mühim olanı ile harcayandır. Şeyh İbrahim Desuki Kutsesi Ruhu, Şahsen ben, vaktini heder eden evladı sevmiyorum. Leyla'nın çadırına girinceye kadar istirahatı terk edip vaktinin kadrini bilen, ve cismani çalışmayı terk etmeyeni severim buyurmuştur. Şeyh Mübarek i̇bn Seleme El-Kaysi'de Öğlen ve ikindi namazını bir yerde kılandan hoşlanmam. Huzur buluncaya kadar her bir vakitte yolunu kısaltanı severim. Yani kalbi huzura varıncaya kadar durmadan bir makamdan diğer bir makama atlayanı severim demektir. Müridin azmi gözüdür. Bedeni çalışması ayağıdır. Ruhu zikirdir. Düşmanı tembellik, ümitsizliktir. En büyük serveti de vaktidir. Bunlar hepsi beraber olmayınca beden tamamlanmaz. Mürid ilim, amel ve ihlası bir saray yapar. O sarayın içinde oturup vaktini değerlendirir. Böyle olan müridin kavuşmamasına imkan yoktur. Ruhum ona feda olsun, Kafesimin kekliği Efendimiz gavz Halim bu adabı bir hikaye içinde bize şöyle öğrettiler. Biz birkaç kişi Baykan'a bağlı Tarun'u köyünden Hazne'ye gittik. Ben ve Şeyh Maşuk Efendi kendimize istirahati haram kıldık. Dört arkadaşımız daha var idi. Onlar istirahati terk etmediler. Hududa yakın bir yerde yatsı namazını kıldık. Onlar daha sabaha vakit vardır diye oturdular. Biz istirahat bize haramdır. Hazneye varınca istirahat edeceğiz. İstirahatımız hazne olsun dedik. Huduttan geçerken tepemizde mermiler yağıyordu. Biz birbirimize teselli verirdik. Canımızı bu yola feda etmeye kararlıyız. Malı, iyali ve canımızı hazne yolunda feda edeceğiz. Allah Teala o gece bizi muhafaza etti. O zaman ben çok fakir idim. Çarığım ve çorabım yırtıldı. Ayağım kan içinde kalmıştı. Sonbaharın zifir karanlık gecesinde demirden öbür tarafa geçtik. Yağmurdan kurtulduk, doluya yakalandık. Bu sefer karşıdakiler tepelerimizden mermiler yağdırıyorlardı. O gece çok zevkli geçti. Karanlıktan dolayı hangi tarafa gittiğimizi bilmiyorduk. Birbirimizin eline yapışıp yola devam ediyorduk. Sabah oldu. Hazne'ye yakın bir yere varmışız. Oraya vardığımızda Şahı Hazne'nin harman yerlerinde bir kürsü üzerinde oturduğunu gördük. Onun cemalini görünce bir hafta yol yorgunluğu ve bitkinliğini unuttuk. Elinde tövbe ettik. Korkuyu da unuttuk. Hülasa canımızı feda ettik. Elhamdülillah pişman değilim. Şahım'ın himmetiyle Allah Teala bize mal da verdi, her şey de verdi. Arkadaşlarımız istirahat etmişler. Mermilerin sesini işitince geriye dönmüşler. Zamanları daralmış. Askerler onları yakalamış. 40 gün hapsetmişler. Mülaza, Şahı Hazne'nin sohbeti ve cemali onlara nasip olmadı ve görmediler. Elhamdülillah biz Şahı Hazne'yi gördük. Bahtiyar olduk. Sonra sükuta daldılar. Şeyh Muhammed bin Şeyh Abdullah Hani Kudsesi Ruhu, Bidayette istirahatı terk etmeyen, nihayette rahat edemez. Postu maksat eden, dostu bulamaz. Müride post gerekmez. Dost gerek. Tasavvuf talipleri 3 kısımdır. a. Talip olan mürittir. Mürit, talip olduğuna göre ne kadar çalışırsa yine azdır. Kazancı peşin olan devamlı çalışır. Maksadına kavuşuncaya kadar istirahatı terk eder. işini koşturur. B. Orta halli olan ehli haldir. Bu hem devamlı çalışır, hem de yolda rastladığı manzaraları, hoş görünen cisimleri sarf nazar eder. Bir tarafta cismani kuvvetini, diğer tarafta ruhani kuvvetini vaktinin değerlendirilmesine harcar. İstikametten başka sağına soluna bakamaz. Kanını kaşığa koyar, yoluna devam eder. C. Nefs sahibidir. Az ameli bile çoktur. Kamil olduğundan dolayı onun bir adımı noksanlının bin adımı kadardır. Bir zerre ameli bir küreden fazladır. Nefsine sahip oluncaya kadar çalışman gerek. Nefsine sahip olanın nefs gölge gibi peşinde koşar. Yalnız farz ve sünneti kılarsa kafidir. Zira bunun gafleti yoktur. Nefsi ona sahip, çok çalışmaya mecburdur. Eğer gölgesi onu koşturursa, nereden nereye gittiğini bilmediği gibi bir faidede görmez. Nefsin arzuları hep gölge gibidir. Sabahleyin güneş doğar, öğleye kadar gölgesini takip eder. Peşine koşar, öyle olur. Gölgesi döner, o da peşine takılır. Akşama kadar tekrar yerine gelir. Dünya hep gölgedir. Bidayette salik, gölgeden kurtulması için varlığını feda etmekten ibaret zorluğa katlanır. Yani tamamen Cenabı Hakk'ın ibadet ve taatine yönelir. Ez cümle Yusuf Aleyhisselam Mısır'da iken Züleyha Mısır'ın azizini saltanat ve saltanattaki lezzetlerini terk etmekle Yusuf'u buldu. Eğer Züleyha lezzetleri terk etmeseydi Yusuf'u bulamazdı. Bidayette salik de Züleyha gibi tüm zorluk ve meşakkatlere katlanarak Yusuf'u bulmak için mücahede eder. Orta halli salikin vazifesi, halini korumak, edebe riayet etmektir. Yolunda rastladığı manzaraların ismini zapt etmek, vardığı her bir yer ve makamın usulünü bilmek, o yerden ayrılırken diğer yere ulaşmayı bilmek mükellefiyetindedir. Çünkü bu, bir halden diğer bir hale nakl olunur. Her bir tecelliye, onu başka bir tecelliyenin idaresine devir teslim eder. Nitekim Yusuf'u gören kınayıcı kadınlar, Yusuf'u sevmekten kendi ellerini kestiler. Orta halli, gördüğünde kendini bırakmayacak, yani aklını ve kalbini beraberce çalıştıracak. Bidayette el kesmek var, orta hallilerde kendini zapt etmek vardır. Çadırı bulan, sahibi temkindir. Artık bunun vazifesi hakikatleri keşfetmektir. Artık buna hal tesir etmez olur. Nitekim Züleyha da Yusuf'la beraber olduktan sonra onu görmekten müteessir olmazdı. Ameli tamam olan zat da Züleyha gibi olur. Yusuf'la birleşene halvet ve celvet bir olur buyurdular. Mühim bir ihtar ve edeplere devam. Ehli tasavvufun kavuştun Birleştim demeleri, iki zatın birleşmesi yahut sıfatlarının birleşmesi demek değildir. Hulul ve ittihat, yani girmek ve birleşmek, aklımızın seviyesinde düşündüğümüz iki şeyin birbirine girmesi veya birleşmesi demek değildir. Mesela, zeyt amr, ikisi birleşti demenin manası, alışverişte fikir birliği yaptılar demektir. Bunun gibi salik, son makama vardıktan sonra ikiye ayrılır. Bir insan o makamda, diğeri halkı hakka davet etmek üzere döner. Bir taş bir denize girerse, deniz denizdir, taş da taştır. Güneşin cilveleri bir aynaya girerse, birleşmelerinde güneş aynanın aynı değildir. Ayna da güneşin aynısı değildir. Tasavvuf büyüklerinin sözünde geçen hulul ve ittihat kelimeleri bundan ibarettir. Yoksa birleşmek, iki zatın birbirine girmesi, bitişmesi demek değildir. 10. Dilini, gözünü ve kulağını haramdan sakındırmaktır. Pek çok hikmetler dilin arkasında gizlenmiştir. Dili doğru olanın aklı mustakimdir. Kulağını gıybetten, gözünü haramdan, Dilini malayani sözlerden koruyan, imanın lezzetini tadar. Bu tatmak hayali değil hissidir. Dille tatması değil ondan üstündür. Şeyh Cüneyt Bağdadi şöyle buyurur. Müridi yolundan en çok çeviren veya geri bırakan nazardır. Parlak çocuklar veya kadınlara bakmaya müptela olanın kavuşması zorlaşır. Hatta onlarla muaşerette bulunanlar zikretmeye muvaffak olamazlar. Yani kalplerinde hakiki zikir yerleşmez demektir. 11. Şakalaşmaktan sakınmaktır. Ancak aşırı bunalım yani kabz anlarında ruhsat verilmiştir. Hatta mürşid kabz halinde iken müridi onu şaka ile basta geçirebilirse çok faideli olur. Fakat bunda kurnazlık ve maharet gerek. Piri tahi Kutsesi ruhu kabz anlarında mürşidinin huzurunda şaka etmek güzeldir buyurmuştur. Lakin bast zamanında şakalaşmak fazla konuşmak zararlıdır denildi. Bazen de şakalaşma mücadele etmeye sirayet eder. Bu takdirde zararı fazla olur. Şazeli meşayihinden bir kısmı mizah caizdir dediler. Kabzın sebebi bilinirse zıddında güzel sözler söylemek, Kaside söylemek çok faidelidir. 12. Ali maksat olan ilmi öğrenmek ve onunla amel etmektir. Piri Tahî, Nakşibendi tarikatinde zahiri ilim, şeriat ve tarikat adaplarının bilinmesi için çok faidelidir. Nitekim zahiri ilim, tarikatla çoğalır. Bir insan ne kadar alim ise, Nakşibendi tarikatine o kadar kabiliyetli olur. Mürid, ilmin kabiliyetiyle değil, ilimden hasıl olan kabiliyetle terakki eder. Binaenaleyh, salik önce zahiri ilmi güzelce öğrenir. Büyük meşayihin ilmi terk etmek gerektir demelerinin manası, zahiri ilim kemal bulduktan sonra, alimin ilmi ile değil, acz ve fakrıyla amel ederek, sanki okumamış bir cahil gibi üstadının hizmetine girmesi demektir. Hakikat şudur. Cahillere nazaran tarikat, ilmi hali bilmekten ibarettir. Bundan başkası değil. Gavs-ı Hizani'nin buyurduğu gibi, tarikatte nakş mesabesinde olan ilmi meselelerle uğraşmak terakkiye engeldir. Yani bilinen ilimle, münazara, mücadele gibi şeylere girmemek demektir. 13. Şeriat ilminin öğrenilmesini prensip etmektir. Her öğrendiğini tatbik etmektir. Fıkıh ilmi ikiye ayrılır. İlmi mukaşefe ve ilmi muameledir. A. Mukaşefe ilmi bir nurdur. Allah Teala Ta tarafından kalbe girip yerleşir. Bu kalp sahibi o nurla malumatları müşahede eder. Muhabbet, şevk, rıza, kabz, bast, mahu, sahu, heybet, üns, fena, beka, Vesair batini ilimler bu nurla keşf olunur. Bu nur gelmezden evvel akılla bunlar bilinmez. Bu ilim ilm-u muamelenin semeresidir. Lakin gayb alemi muamele ilmi değil, mukâşefe ilmi ile bilinir. Göğüs genişlemesi diye tabir olunur. Bu nur kalbe iniş yapmakla kalbi genişletir. فَمَيْ يُرِدِ اللّٰهُ اَيْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ Allah Teala kimin hidayetini dilerse, İslam için göğsünü genişletir. Ayetine binaen o da bu genişlemek sayesinde İslam hükümlerini tereddütsüz kabul eder ve iyice anlar. Bunun için bazı büyükler, fıkıh ilmini bilmek şart değil, fıkıhtan öğrendiğini anlamak şarttır dediler. Bu ayeti kerime nazil olduğu zaman ayeti iyice anlayan ashab sordular. Bunun alameti nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam da bu soruya cevap olarak "Neam. El inabetu ila daril huludi ve't tejafu an daril gururi ve'l isti'dadu lil mevti qabla Evet. Alameti ebedi olan yurda sığınmak Aldatıcı olan dünyadan uzaklaşmaktır. Ölmezden evvel ölüme hazırlanmaktır buyurdu. Hz. Ali de aynı soruya cevaben, O batınî bir ilimdir. Allah o ilmi pek çok insanlardan gizlemiştir. Ancak mukâşefe ilmini dilediği kimsenin kalbine ilka eder buyurmuştur. Bu ilim muamele ilmine riayetle bilinir denilmiştir b. İlm-i muameledir. İlm-i muamele ile salik, tarikat ve irşat yolunu bilir. Bu ilim, emirleri ve yasakları beyan eder. Salik, ilm-i muamelede beyan olunan helal ve harama, emir ve yasaklara riayet ede ede, bundan üstün olan mükaşefe ilmi bir ruh gibi üfürülür ve bir nur gibi kalbe girip yerleşir. Takva sahipleri, Zahiri muamele ilmine riayet etmekle istikametli olur. Muamele ilminde beyan olunan emri terk eden asi, yasakları işleyen fasıktır. Emir ve yasaklara inanan mümin, inanmayan kafirdir. İnanmaz, inanır gibi kendini gösterenlerden, imanda gösterişi küfürle birleşen münafık, inandığı halde amelde gösterişin imanla birleşmesi küçük nifak, yani riyadır. Bunları kemaliyle beyan eden ilme ilmi muamele denilmiştir. Her insan seviyesine göre muamele ilmini bilmeye mükelleftir. Muamele ilmi başlıca iki şubedir. İnsanın dışı ile ilgilenen ilim var. Bu ilim ibadeti, cezaları, alışverişleri, evlenmeyi ve sair bedeni muameleyi beyan eden kısımdır. Bu kısım İlmi mülk ve madde ilmine aittir. Bir de insanın içini ilgilendiren muamele ilmi vardır. Bu ilim melekut ve emir alemine bakar. Keşfi ve zevkidir. Dış şubesi meşru ve gayri meşru bedeni ilmi beyan ettiği gibi bu da kalpteki inanç güzel hisleri emreder. Fena hisleri yasaklar. Salikin bu her iki ilimden ihtiyaç kadar bilmesi vaciptir. Men amile bima alime varasetullahu ilme ma lam Her kim muamele ilmi ile amel ederse Cenab-ı Feyyad -ı mutlak celle celaluhu da onu bilmediği bir ilme mirasçı kılar Sözüne binaen birçok erbabı tarikat her salike ihtiyaç kadar iç ve dış şubeyi ilgilendiren ilmin öğrenilmesi farzdır Kimisi uzun riyazetle bunu tahsil eder kimisi de riyazetsiz tahsil eder her Müslim'e kadın ve erkeğe ihtiyaç kadar bu ilmi öğrenmeyi talep etmeleri farzdır dediler. Muamele ilminin talebi farzdır. Çünkü kesbidir. Akılla elde edilebilir. Mukaşefe ilmi Allah tarafından verilir. Talebi farz değildir. Eğer mukaşefe ilmi muamele ilminden evvel verilirse, onunla şereflenen salik, meczubu saliktir. Bunlar çok enderdir. Eğer muamele ilmini tatbikten sonra mükaşefe ilmi bahşolunursa ona da saliki meczub denilir. Saliki meczuba ittiba etmek, meczubu salike ittiba etmekten daha hayırlıdır. Hatta ilmi muameleyi bilmeyen üstada ittiba edilmez. Mükaşefe ilmini bilmediği halde muamele ilmini bilene ittiba edilir. Gavsi Hizani kutsesi Ruhu Kabiliyet ve istidadı az olan talebeler sohbetimizden uzaklaşsınlar. Muamele ilmini öğrensinler. Mühimmatlarını tamamlasınlar. Gırtlağı dar olan sohbet meclisine devam etmekle şeriat ilminin mühimlerini tamamladıkları takdirde mücerret sohbetten elde ettiklerini kaybedebilirler. Ama zaif olmayanlar serbesttirler buyurur. Yine Gafz-ı Hizani her iki ilmin beraberce tahsil edilmesinin zor olduğunu beyan ederek şöyle buyurur. Alet ve şeriat ilmini biraz ikmal edenlere üstadları, onların kabiliyetine binaen kalp çalıştırmalarına işaret ederse derhal terk etmeleri gereklidir. Meclis ehlinden birisinin Necmeddini Kubra her iki ilimden mükemmel değil mi idi diye sorması üzerine de evet Necmeddini Kubra her iki ilimden ikmal etmiştir. Lakin her ikisine beraberce çalışmamıştır. Ancak birini ikmal ettikten sonra diğerine başlamıştır. Bu şekilde tekamül edenlere zül denilir diye tasrih etmiştir. 14. Salik kendisi alim ve fazıl olursa bile kahkahadan cahillerin adetlerinden sakınmalıdır. Hatta mücadele Münazara ve insanların ahvalinden bahsetmesi amelini engeller. Terakkiyesine mani olur. Üstadının gözünden düşürür. Riyaset ve hırs'tan başka bunun gibi hiçbir zararlı şey yoktur. Tevazu haramdan göz kapatmak ile salik zamanını değerlendirir. Kemal-i tevazu kalbe girmez ise kalp nefsin baskınıyla mağlup olur. 15. Korku ve ümit arasında Amele devam etmekle nefsine hiçbir meziyet, şeref ve haysiyet tanımamak. Bununla beraber vakarlı olmaktır. Ağırbaşlı olan salik er geç maksadına kavuşur. Çünkü Cenabı Hakk'ın fazlu keremi olmaz ise kul ibadet etmekle de azaba müstahak olabilir. Çünkü kul şeriatle amel etmeye mükelleftir. Şeriat ise hiçbir kimsenin ibadetiyle cennete girmeyeceğini beyan etmiştir. Şu halde cennete giren ameliyle değil Rahman ve Rahim olan Allah'ın keremi ile girer. Şu kadar vardır ki şeriat ihlasla amel etmeyi cennete girilmesine alamet kılmıştır. Yani kulun şeriatle amel etmesi cennetlik olmasına alamettir. Cennete girilmesine alamet illet ve sebep değildir. Gaffsı Hizani Müridin tavus ahlaklı olması gerekir. Tavus Hattı zatında çok güzel renklere sahiptir. Fakat siyah bacaklarının mahcubudur. Salikin de öyle olması gerekir. Güzel amel edecek. Fakat beşer olduğu münasebetiyle kendisinin en aciz bir mahlukat olduğuna itikat etmesi lazımdır. İnsanın düşüşüne sebep Allah'ın vermiş olduğu kemaliyeti nefsinden hissetmesidir. Mahlukata olan hüsnü cemal ve kemal Allah Teala'nın kemalinden bir akistir. Kul ona malik değil, o ise kula emanet edilmiştir, buyurmuştur. Şeyh Ahmet, taş kesenlinin, gavsının bu sözü üzerine tavsiyesi şöyledir. Bu haslete, seyri vücudi denilir. Yani salikin daima kendi nefsini, ayıp ve kusurunu, haliyle, diliyle itiraf etmesi demektir. Nefsi emmare, Tavus'un bacağına teşbih buyurulmuştur. Diğer renkleri ise güzel amel ve ibadete benzetilmiştir. Tavus, bacağından mahcup olduğu gibi, salik'in de nefsi emmaresinden dolayı daimi olarak mahcup olması lazımdır. Çünkü ne kadar güzellik ve kemaliyet varsa Allah'tan kula gelmiştir. Ayrıca kul amel etmezse bedbaht olur. Amel ve ibadet ettiği zaman da nefsi emmare, benlik, riya gibi ruhi hastalıkları ameline katıyor bunun için emin olmaması lazımdır Şeyh Ömer el Bağdadi işte bunun içindir ki salik her işinde inşallah kelimesini kendine virdi zeban eder binaen aleyh onun dileği olmaz ise kul hiçbir kemale sahip olamaz Hülasa Seyyid Taha'nın sözünden işaret olunduğu gibi istikametten maksat Yalnız emirleri yapmak, yasaklarından sakınmak değildir. Bilakis onunla beraber nefsinin acizliğini ve kusurlu olduğunu müşahede etmektir. Ancak istikamet bununla tamamlanır denilmiştir. Hatta nefsi kusurlu ve aciz olarak inanmak istikamet kapısının anahtarıdır. Nefsi kusur içerisinde görmemek en büyük kusurdur. Cenabı Hak Teala Nefsinizi temize çıkarmayın buyurmuştur. Birisinin bir zata kusurumu afu et demesi üzerine o zat benim her tarafım kusurdur, kusuru görmüyorum ki afuv edeyim demiştir. 16. Günahını gizlediği gibi Allah'ın ona lütfettiği halini de gizlemesidir. Umum keşif, keramet, ibadet ve zikrinin semeresini gizlemek şarttır. Halini gizlemeyen boşa gezer. Diğer tabirle mahrem olmayan mahrum olur. Özellikle Nakşibendi'nin prensibi gizliliktir. Acizane şu kadar senedir teheccüd namazını geçirmedim. Şu kadar senedir huzurdayım. Şeyhim bana şöyle iltifat ediyor. Şöyle bir rüya gördüm. Elhamdülillah aynısı da çıktı gibi sözlerden, Kesinlikle sakınmak gerek. Bütün halini hep kusur bilmesi gerek. Kul kendisi nefsini kusurlu görmez ise ameli semere vermekten kısır olur. Kusuru itiraf etmemek müntesibin kısırlığına alamettir. Başlangıçta bu gibi keşifras tuzaktır. Üstadım Üstad Muhammed Kasım rahmetullahi aleyh, 1960 Şubat ayında bir sabah tebessüm etti. Ben bu gece filan kabileye mensup bir askerin Menderes'i bir dağın tepesinden attığını gördüm. Acele edin, bari derslerinizi bitirin.'' buyurdular. Aynı senenin Mayıs'ında inkilab oldu. Bazı muhipler, ''Efendim, gördüğünüz rüya bu mu idi?'' diye sordular. Rengi çok acayip olarak değişti. Dedi ki, ''Bir hayali sana söyledim. Sen de o hayalimi gizleyemedin.'' Bir talebe üstadına, ''Efendim.'' ''İsmi azamı bana öğret.'' demiş. Hocası birkaç gün sonra tütün tabakasını ona veriyor. ''Evladım, bunu filan adama götür ver.'' diyor. Talebe yolda giderken merak etmiş. ''Acaba içinde ne var?'' Nihayet tabakayı açmış. İçinde bir fare varmış. O da kaçmış. Talebe mahcup olarak üstada dönmüş. Olayı arz ediyor. O zaman hocası, ''Bir fareyi zapt edemeyene, Kainatın sırrı ile ilgili bir isim nasıl emanet edilebilir demiştir. Üstad bu sohbetten sonra hayli bir düşündü. Kulun vazifesi ubudiyetten başkası değildir. İnsan elindeki mülkü ile beraber Allah'a kuldur, mülktür. Kulun efendisinin hediyelerini söylemesi büyük bir ardır. Sır gizleyin siz bulursunuz buyurdu.